İsmi Sübhane Bazı emarelerle bildim ki gizli düşmanlarımız nurların kıymetini düşürmek fikriyle siyaset manasını hatırlatan mehdilik davasını tebehhüm ile güyan nurlar buna bir alettir diye çok asılsız bahaneleri araştırıyorlar. Belki benim şahsıma karşı bu işkenceler bu evhamlarından ileri geliyor. Ben o gizli zalim düşmanlara ve onları aleyhimizde dinleyenlere derim. Haşa sünne haşa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 ve uhrevi ve manevi bir mertebe kazandırmak belki bütün kanaat ve kuvvetimle ehli imana bir hizmet-i imaniye yapmak için değil yalnız dünya hayatımı ve fani makamatını belki lüzum olsa ahiret hayatımı ve herkesin aradığı uhrevi bâkî mertebelerini feda etmeyi hatta cehennemden bazı bir içareleri kurtarmaya vesile olmak için lüzum olsa cenneti bırakıp Cehenneme girmeyi kabul ettiğimi hakiki kardeşlerin bildiği gibi mahkemelerde dahi bir cihette ispat ettiğim halde beni bu ithamla nur ve iman hizmetime bir ihlâssızlık isnat etmek ve nurların kıymetini tenzil etmektir. Acaba bu betbahtlar dünyayı ebedî ve herkesi kendileri gibi dini ve imanı dünyaya alet ediyor tebehhümüyle dünyadaki ehli dalalete meydan okuyan ve hizmet-i yolunda hem dünyevi hem lüzum olsa uhrevi hayatlarını feda eden ve mahkemelerde dava ettiği gibi bir tek hakikat imaniyeyi dünya saltanatı ile değiştirmeyen ve siyasetten ve siyaseti işmam eden maddi ve manevi mertebelerden ihlas sırrı ile bütün kuvvetiyle kaçan ve 20 sene emsalsiz işkencelere tahammül eden ve siyasete meslek itibariyle tenezzül etmeyen ve kendini nefsî itibariyle talebelerinden çok aşağı bilen ve onlardan daima himmet ve dua bekleyen ve kendi nefsini çok bir çare ve ehemmiyetsiz itikad eden bir adam hakkında, bazı halis kardeşleri, Risale-i Nur'dan aldıkları fevkalade kuvve-i imaniyeyi, onun tercümanı olan o biçareye, tercümanlık münasebetiyle Nur'ların bazı faziletlerini ona isnat etmek ve hiçbir siyaset hatırına gelmeyerek yüksek makamlar vermek ve haddinden bin derece ziyade hüsnü zan etmek, eskiden beri Üstad ve talebeler mabeyninde cari ve itiraz edilmeyen bir makbul adet ile teşekkür manasında pek fazla medhü etmek, hiçbir kanunla suç olabilir mi? Gerçi mübalağa itibariyle hakikata bir cihette muhaliftir. Fakat kimsesiz, garip ve düşmanları pek çok ve onun yardımcılarını kaçıracak çok esbab varken, insafsız çok muhterizlere karşı, sırf yardımcılarının kuvvi i maneviyelerini takviye etmek ve kaçmaktan kurtarmak, ve mubalâlı medhedenlerin şevklerini kırmamak için, onların medihlerini nura çevirip, bütün bütün reddetmediği halde onun bu kabir kapısındaki hizmet-i imaniyesini dünya cihetine çevirmeye çalışan bazı resmi memurların, ne derece kanundan, insaftan uzak düştükleri anlaşılır. Sayit Nursi Bismihi Sübhane Aziz Sıddık kardeşlerim! Evvela hiç telaş ve merak etmeyiniz. Hakkımızdaki her hadisede, hem perde altında, hem neticeler itibariyle, hem rahmet ve inayetin iltifatları ve tebessümleri, hem kader ve kısmetin ve adalet ve şefkatin terbiyeleri var olduğu kat'î ve mükerrer tecrübelerle tahakkuk ettiğinden, biz en acı vaziyet ve sıkıntılara karşı, kemal sabır içinde şükür etmekle mükellefiz. Ve ciltleri ve derileri soyulan Cercis aleyhisselam gibi, Binler, milyonlar hakikat mücahitlerinin hakaiki imaniyenin kutsi hizmetinin bir numunesine mazhar olan Nur şakirtlerinin çektikleri zahmetler, o eski zatların zahmetlerine nispeten binde bir olmaz. Ve ücret ve kazanç cihetinde inşallah birdirler ve beraberdirler. Saniyen, on bir defa bana suyu kasteden, ve dört defa mahkemeleri aleyhimize sevk edip, üç defa hapse sokan gizli düşmanlarımızın, nurlar hakkında planları akim kaldığından, bütün desiseleriyle, ehemmiyetsiz şahsıma karşı sıkıntı, tecridi mutlak ve kimseyle temas etmemek ve damarıma dokundurmakla işkenceler verdirmeye çalışıyorlar. Ben de o işkencelerin altında, inayetin iltifatını görüp, tahammül ederek şükrederim. Zannederim, her birinizden vücutça on derece zayıf, ve 10 derece ziyade sıkıntılarıma karşı tahammülüm sizin gibi kuvvetli ve ali cenap zatların küçücük ve geçici ve cüzi sıkıntılarınızı nazarınızda hiçe indirir diye daha size teselli vermeye lüzum görmüyorum. Salisen şimdi şahsımı çürütmeye çalıştıklarından ve sıktıklarından ve ihanet ettiklerinden dolayı sıkılmayınız. Çünkü nurlara ve talebelerine ilişilmediğine bir alamettir ve tam aldandıklarına bir emaredir. Yani kıymeti, hüneri şahsımda zannedip, beni sıkıyorlar, çürütmek istiyorlar. Bu aldanmalarında pek büyük bir maslahat ve nurlara çok faydası var. Benim tam yapamadığım vazifeyi şahsiyemi ve hizmet-i nuriyemi bu suretle menfi bir tarzda bana yaptırıyorlar, İnşallah o nispette sevap kazandıran kusuratlarıma kefaret olur. Rabian, gizli münafıklar, her nasılsa bazı resmi memurları aldatıp, Said ile görüşen dost ve nurcu olur. Kimse temas etmesin diye onları evhamlandırmışlar. Hatta heyet idare ve gardiyanlar dahi benden kaçıyorlar. Ben de memnun oluyorum ve bu hale şükrediyorum. Sizlerle sureten görüşmediğimden zararı yok. Çünkü bir hanede maddeten ve manen ve ruhen ve kalben ve vazifeten ve fikren ve muaveneten daima beraberiz. Manevi görüşüyoruz yeter. Said Nursi Bismihi Sübhaneh Aziz Sıddık kardeşlerim ve Hizmeti Kur'aniye ve imaniyede fedakâr ve metin arkadaşlarım. Birkaç gündür sizin ile kalemle konuşmadığımdan sıkılmayınız. Şimdi iki noktayı beyan etmek kalbe geldi. Birincisi, El-khayru fî maktârahullah sırrıyla teslim ve tevekkülden sonra teselli hissettim. Şöyle ki, Bizi, hususen çalışkanları tahliye etmeyip, ve tefrik etmeyerek tehir etmelerinde, inşallah maddi bir zarara mukabil manevi yüz menfaat ve kazanç olacak. Mesela Ankara'nın altı makamatına gönderilen ilmi ve imani ve pek kuvvetli müdafaat, şimdi yirmi gündür onların nazarlarındadır. Hem onun kıymetli hakikatları, hem alakadarların merakla nazar-ı dikkatlerini celbeden meselemizin safahatı, o makamatı elbette lakayt bırakmazlar. Herhalde eğer o hakikatlara mağlup olmasaydılar, şimdiye kadar bize tecavüz ve şiddetli işar ve emirler olacaktı. Eğer olsaydı, hakkımızda habbeyi kubbe yapanlardan tereşşuhatı hissedilecekti. Demek hakikat galebe etmiş, olsa olsa tedaviyi bir vaziyetle bize hafif bir ilişmek olur. Ben kendi hesabıma, o netice için şimdiye kadar maddi zarar ve sıkıntılarımın yüz derece fevkinde manevi kazancım var. Sizden her bir kardeşimizi, benden ziyade hissedar biliyorum. Demek, tahliyemizin tehir hayırlıdır. Hem çalışkanlardan üç kardeş, pek çok nur şakirtlerini buraya gelmekten kurtardıkları gibi, haklarında edilen iftiralar vasıtasıyla dahi, Risale-i Nur'un bir cihette, şimdiki mahkemenin nazarından kurtulmasına bir vesile oldular. Bu iki kıymettar kazanç, onların hususi tahliyeleriyle bozulacaktı. Hem onların nurlara pek ciddi alakaları, Halkın nazarında sönecekti. İkinci nokta, meselemiz alemi İslam'ı alakadar eden pek büyük bir vazife-i Kur'aniye ve imaniyedir. Ondan dehşet alan gizli münafıklar, ellerinden geldiği kadar küçültmek isterler ve çok ehemmiyet verdiklerinden zahiren ehemmiyetsiz göstermeye çalışıyorlar. Hükümeti ve adliyeyi aldatıyorlar. Mesela nurlara mensup feriklerden ve miralaylardan sarf nazar edip. Ankara'da nur talebesi bir nefer askerin elinde, zararsız birkaç risale bulunmasıyla, buradaki mahkeme, meseleyi uzattırmaya vesile ediyorlar. Ve benim şahsımın ehemmiyetsizliğini, ihanetler ve tazdiklerle, tecrübelerle gösterip, binler derece şahsımdan ehemmiyetli olan nurların, kuvvetli derslerini ve şakirtlerinin sarsılmaz ve susmaz şahsı manevilerini nazara almayıp, güya ehemmiyet vermiyorlar. Halbuki, onun ehmiyetinden titriyorlar ki, o kubbeleri habbe göstermek istiyorlar. Hem tam aldanmışlar, içimizde yalnız dört-beş kardeşimiz, ailevi ticaret cihetinde bu teğhirden bir zararları olsa da, inşallah pek çok manevi kazançları, o maddi zararı hiçe indirecek bir inayet altındayız. Hiç merak ve telaş etmeyiniz. Vazifemiz, sabr içinde şükretmek ve mümkün oldukça nurlarla meşgul olmaktır ve bizden çok ziyade sıkıntıda bulunan mahpuslara teselli vermektir. Sayit Nursi Bismihi Sübhaneh! Aziz Sıddık Kardeşlerim! Mücmel bir manevi ihtar ile bir meseleyi kalbe geldiği gibi beyan edeceğim. Altı makamata giden ve galebe eden müdafaatın cevabı gelmiş ve bize tecavüze çare bulamamışlar. Yalnız bir makamın, gizli bir işar ile benim fedakar kardeşlerimi benden soğutmak, ve şiddetli alakalarını gevşetmek planı var. Zaten, çoktan beri, beni ihanetlerle ve ihtiralarla ve tecritlerle, bu kutsi ve uhrevi ve imani alakayı bozmaya çalıştılar, muvaffak olamadılar. Şimdi, nurcuları ürkütmek, zayıf bir damar bulup nazarlarını başka tarafa çevirmeye bazı bahaneleri buluyorlar. İnşallah, demir gibi metin nurcuların kahramanane sebatları ve tahammülleri, ve mucahidi ekber olan nurun hakikatları onun elinde birer elmas kılıç bulunan şakirtlerin şahsı manevisinin pek harika fedakarlığı onların bu planını da akim bırakacak. Evet, cennet ucuz olmadığı gibi cehennem dahi lüzumsuz değil. Sizlere tekrar ile beyan edilmiş. Eski zamanın kahraman mücahitlerine nispeten en az zahmet ağır şerait ve bu zamanın şiddeti ihtiyaç cihetiyle çok sevap kazanan inşallah halis nurculardır ve boş boşuna badı heva belki günahlı zararlı giden birkaç sene ömrünü böyle kutsi bir hizmet-i imaniye ve kur'aniyeye sarf eden ve onun ile ebedî bir ömrü kazanan nur talebeleridir. Ben kendi hisseme düşen bütün bu hücumlarına karşı pek çok zafiyetimle beraber tahammüle karar verdim. İnşallah kuvvetli, fedakar genç, kahraman kardeşlerim, benden geri kalmaz ve kaçmazlar ve kaçanları da geri çevirmeye, şimdiye kadar çalıştıkları gibi çalışacaklar. Said Nursi Bismihi Sübhaneh Aziz Sıddık kardeşlerim, evvela receb-i şerifinizi ve yarınki leyle-i regaibinizi ruh hucanımızla canımızla tebrik ederiz. Saniyen meyus olmayınız, hem merak ve telaş etmeyiniz. İnayet Rabbaniye inşallah imdadımıza yetişir. Bu 3 aydan beri aleyhimize ihzar edilen bomba patladı. Benim soban ve peyzilerin su bardağı ve hüsrevin su bardakları verdikleri haber doğru çıktı. Fakat dehşetli değil hafif oldu. İnşallah o ateş tamamen sönecek. Bütün hücumları şahsımı çürütmek ve nurun fütuhatına bulantı vermektir. Emir dağındaki malum münafıktan daha muzır, ve gizli zındıkların elinde bir alet, bir adam, bit atkar bir yarım hoca ile beraber bütün kuvvetleriyle bize vurmaya çalıştıkları darbe 20'den bire inmiş. İnşallah o bir dahi bizi mecruh ve yaralı etmeyecek ve düşündükleri ve kastettikleri bizi birbirinden ve nurlardan kaçırmak planları dahi akim kalacak. Bu mübarek ayların hürmetine ve pek çok sevap kazandırmalarına itimaden sabr ve tahammül içinde şükür tebekül etmek ve men âmene bil kader emine minel keder düsturuna teslim olmak elzemdir vazifemizdir Said Nursi Bismihi Subhan'e Aziz Sıddık kardeşlerim ve bu dünyada medarı tesellilerim ve hakikatin hizmetinde yorulmaz arkadaşlarım bu mübarek aylarda ve sevabı ziyade bu çilehanede mümkün olduğu kadar bir meşgaleyi Kur'aniye ve Nuriye ile sıkıntılı vaktiniz sarfedilse çok faydeleri var. Sıkıntı hafifleştiği gibi, kıymetler kalp ve ruhun ferahlarına medar, sevabı yüksek bir ibadet, onurlarla iman cihetinde iştigal, hem tefekküri bir ibadet, hem İhlas Risalesi'nin ahirinde yazıldığı gibi beş ve cihle bir nevi ibadet sayılabilir. Ben bu günlerde, kısmen müdafaatla zihnen meşguliyetimden teessüf ederken kalbe geldi ki, o iştigal dahi ilmîdir hakaik imaniyenin neşrine ve serbestiyetine bir hizmettir ve bu cihette bir nevi ibadettir. Ben de sıkıldıkça, yüz defa temaşa ettiğim nur meselelerini yine zevkle tekrar mütalaya başlıyorum. Hatta müdafatları dahi nurun ilmi risaleleri gibi görüyorum. Eskiden bir kardeşimiz bana demişti, ben otuz defa onuncu sözü okuduğum halde yine tekrar ile okumasına iştiyak ve ihtiyaç hissediyorum. Ve bundan bildim ki, Kur'an'ın mümtaz bir hassası olan usandırmamak, Kur'an hakikatlarının bir ma'kesi, bir aynesi, bir hakikatlı tefsiri olan Nur Risalelerine de inkas etmiş bulunuyor. Said Nursi